Kiradaki dairem için her yıl zekat veriyorum. Zekat miktarını belirlerken dairenin satış bedelini mi yoksa senelik kira getirisini mi esas almalıyım demiş. Evet şimdi bu cümleme dikkat edilmesi lazım. Mesela ticaret yahut yatırım yani yatırım ne demek yatırım. Daha sonra değerlenince satacağım diye aldığınız bir dairenin cümleye dikkat yat ticaret amacıyla aldığınız bir daire ticaret yapmak alıp satmayı ne diyoruz ticaret, ticaret. E, Yahut şöyle bir düşünceyle alsanız alayım değerlenince satacağım dediğinizde bu yatırım oluyor o cümleyi He. bak tekrar söylüyorum o yatırım o hassas bir cümledir böyle bir daire almışsanız e, bu da zekatı verilmesi gereken daire oluyor. E, bu dairenin zekatı o dairenin değeri üzerinden verilir. Yani alayım değerlenince satacağım diye aldığınız daire 100 bin lira diyelim. Siz onu her yıl 100 bin lira üzerinden ne yapacaksınız? 2,5 lira lirası. şeklinde zekat vereceksiniz. E, bu iki düşünce olmadan yani ticaret yahut Efendim değerlenice satacağım düşüncesi olmadan aldınız. Oğlum adını aldım dediniz. Hı hı. Oğlum evlenecek ona aldım gibi. Böyle bir düşünceyle aldıysanız o zaman gelirinden zekat vereceksiniz. Yani kiradan zekat evet. vermeniz icap ediyor. Demek ki burayı ayıracağız. Bir, ticaret maksadıyla aldığınız daire yahut yatırım amacıyla ki bu nedir? E, alayım değerlenince satayım diye aldığınız daire e, ise bunun değeri üzerinden yani şöyle zekat mi alayım değerlenince satarım dedi ama o dönem o dönem oluyor. içerisinde de kiraya verse bile verse bile yine de evet değeri yani üzerinden değeri vercek. üzerinden bir de üzerine cebinde parası varsa fazladan hı hı. onu da 100 bin artı cebinizdeki para kiradan biriktirdi diyelim Evet. Bunlar üzerinden zekat vermesi gerekiyor Evet.